Açık Dergi devam ediyor. Açık Radyo'dasınız 94.9 ya da Açık Radyo.com.tr üzerinde programın başında duyurmuş olduğumuz gibi Tülay Güngen konuğumuz. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık Genel Müdürü hoş geldiniz. Hoş Tülay bulduk. Hanım. Hoş geldiniz programımıza. Merhaba. Sağ olun geldiğiniz için. Ee, güzel bir güzel gelişmeyi konuşacağız aslında. Evet. Bizim de... Komşusu olduğumuz semtte iyi bir hı hı. E, gelişme, yapı kredi kültü sanat yayıncılık yeni binasının açılışını geçtiğimiz hafta e, içerisinde yaptı. E, aslında içimizde ferahladı desek abartmış olmayız herhalde. Olmayız. olmazsınız. <gülüyor> Konuşuyoruz da çünkü insanlarla bu günler çok e, yeni hı hı. bir sezon başladığı için pek evet. çok insanla temas etme imkanı var. E, buluyoruz, genel intiba bu yönde. Sonunda... ...iyi bir şeyler oluyor e, gibi çok da umutsuz bir yerden tutmak belki lazım ama e, yepyeni bir şeyle, haliyle karşımızda. Bina. Öyle, e, bina güzel oldu. Sadece güzel değil aslında bizim amaçlarımız açısından kullanışlı ve konforlu bir binada oldu. Üstelik de düz bir bina değil, sürprizleri olan bir bina yani bizim için sürprizleri olacağını... Tahmin ediyoruz içinde yaşadıkça Hı. yani şimdi bir sergi yaptık yerleştik ofislerimizi yerleştirdik. Evet. Sergi açık kitabevimiz açık ayrı bir konu başlığı bile olabilir kitabevi. Evet. Ee, ama bunları yaparken de görüyoruz. Aa aslında şurada da şöyle bir şey yapabiliriz diye yani Hı. bina o açıdan sürprizleri var diye düşünüyorum. Sürprizler bize kullanabiliriz önceleri yani. ...sizler gördünüz mü... ...binayı bilmiyorum. Evet, Atrium... ...dediğimiz kocaman bir... ...mekan var... çok ...hiç alışılmamış yükseklikte... ...dikey bir mekan bu... Hı hı. ...normalde dikey mekan kullanmaya... ...çok alışkın değiliz ama pekala... ...orada da pek çok... ...sanatsal iş... ...yapılabilir evet. diye düşünüyorum. Atrium diye kastettiğiniz yer... ...nasıl ee, bir tarif edebilir misiniz? Kuzey istiyorsan? cephe dediğimiz yani cam hı hı. cephenin arkası... Hı hı. E, Galatasaray Meydanı'nı genişletiyoruz ee, hisle, hissiyle genişletmek arzusuyla yaptığımız bir şey. Yani evet. binayı normal bir özel mekan olmaktan çıkarıp kamusal Hı -hı. alan haline Hı -hı. getirmek istedik evet. mimarlarımızla birlikte. Burası onu yapıyor. Sanki Cam da şeffaf bir şey bu evet. son zamanların alışılmış mimarilerinde görülen ayna cam türü değil tamamen şeffaf bir cam. Hı hı. Ee, böyle sanki e, meydan bir köşesinden bir yükseltisi var yani yukarı kotlara doğru bir promenat var evet. oradan çıkıyorsunuz siz bir heykel karşılıyor heykelden de devam edip. Devam gidiyorsunuz bizim loca dediğimiz salonumuza geliyorsunuz mesela. Evet. E orası hakikaten meydana genişleten bir yer. Öyle e, bu genişlemeden yani biz binanın bir binanın bir kısmının kente armağan edilmesi gibi bir şey bu. Bu hem kurum hem kent evet. bundan kazançlı çıkıyor diye düşünüyorum. Biz çok severek ve sevinerek buna bakıyoruz. Evet. Kent için de öyle bir davetkar bir bina olmasını istedik. Tıpkı öyle de oldu. Herkes bunu öyle hissetti. Bu çok önemli bir şey. Hı hı. E, girişteki kitabevi gerçekten ayrı bir çekim alanı diye düşünüyoruz. Evet. E, güzel bir kitabevi oldu. Çok geniş. Sokakla yine çok iç içe. aslında. İç içe. Evet. Zaten. Sokakla çok iç içe. E, ferah büyük olduğu için ferah yapabildik. Yani böyle çok sıkışık sıkışık sıkışık nizam bir düzen, düzenlemeyle yapılmış kitabevi değil işte çocuk bölümünü ayırdık çocukların yerde oturup bakabilecekleri bir yer var bir asma katımız var orada ayrıca dolaşmak hatta oturmak mümkün evet. e bolca tabureler oturma şeyleri var bir tane büyük kanepemiz var. Evet. Böyle davetkar ve insanın içini ferahlatan bir şey hı hı. Ee, bir özelliği daha var binanın ana özelliğinin kitabevine evine yansıması diye anlatabilirim binanın bu ön cephesinin kuzey cephesinin şeffaflığı aslında pek çok yerde o şeffaflık devam ediyor. Evet. Katla, ...sergi katlarından bir tanesinin... ...İstiklal Caddesi'ne bakan... ...iki ucu da mesela açık... <gülüyor> ...cam açık dediğim yani... ...şeffaflık şey... E, ...o müze katıyla... ...kitap evini bir cam ayırıyor... ...ve o da son derece şeffaf bir cam... ...yani gidip dokunma ihtiyacı hissediyorsunuz... ...cam var mı yoksa ben şuradan... Evet. ...hemen öbür tarafa geçebilir miyim diye... ...yani müze gezerken... ...kitap evine gidivermek... ...veya kitap bakarken müzeye de gelivermek... E, hissini isteğini uyandıran bir yapı oldu evet, böyle bir müze var iki e, katta sergi alanı evet. var değil mi? Yani aslında hepsi sergi alanı ama bizim Hı -hı. E, ana amacımız müze dediğimiz birinci katta e, çoğunlukla hemen hemen her zaman istisnalar Hı -hı. olacaktır yapı kredi koleksiyondan eserler göstermek istiyoruz yani bizim evet. bir e, geniş yelpazede enteresan koleksiyonumuz var Hı -hı. onu hep gösterelim bir parçalarını istiyoruz. Onun için onu öyle kullanacağız. Diğer iki kat da daha galeri şeyinde. Güncel sergiler da. olacak. Hmm. Güncel sergiler olacak ama pekala orada da klasik sergiler olabilir. Yani Uzun orada sergiler. bir oryantalist sergi neden olmasın olabilir. E, hatta öyle sergiler olabilir ki bütün katları dolaşır. Şimdiki açılış sergisi olduğu gibi. Yani büyük bir... Eskiden de yapardık büyük bir arkeoloji sergisi olsa hı hı. her ne kadar tanım itibariyle müzeyle ilişkilendirmesi kolay olsa da belki bütün binaya yayılabilir o böyle ama çoğunlukla birinci katta koleksiyondan eserler yapacağız zaten açılış sergimiz de bu şekilde Yapı kredi koleksiyondan bir seçki bu hı hı. yapı kredi koleksiyonu çok ee, ...değişik eserler barındıran... ...bir koleksiyon... ...bir döneme odaklanmamış... ...veya bir ekole odaklanmamış... ...bir sanatçıya odaklanmamış... Hı -hı. ...çok ilginç bir şeye odaklanmış... ...ta 1950'lerin başından bu yana... ...koruma amaçlı... Hı -hı. Ee, ...koruma yasalarının olmadığı... ...yani kültür varlıklarını korumak için... ...yasal düzenlemelerin olmadığı... ...bir dönemde... Hı -hı. E, ...yapı kredi kurucuları, yöneticileri... Ee, ...bu kültürel varlığımız olan objelerin, kü koleksiyonların dağılıp gitmemesi için onları satın almışlar. Bu önce büyük bir sikke koleksiyonu olmuş. Arkasından başka sikke koleksiyonları da alınmış. Ama işte e, kitap tarafından bakarsak nadir eserler el yazmaları alınmış... Evet. Ee, Çeşitli şeylerden, kütüphanelerden, i̇şte Yaşar Nabi Nayır vefat edince onun <gülüyor> kütüphanesi alınmış gibi. <gülüyor> <gülüyor> ee, o var ee, mesela Türk bestekarları portreleri birisi <gülüyor> bir ressama ısmarlamış. Kimin ısmarladığı bile bilinmiyor kaybolmuş. Ressam onları yapmış İbrahim Safi hı hı. o da işte Azerbaycan doğumlu 1917-18'de Türkiye'ye gelen e, beyaz Ruslardan. Hı hı. Şimdi onun elindeki bütün o portreler alınmış yoksa o e, sanatçı çok mağdur olacak. Böyle enteresan bir şeyimiz var. Estergon Kalesi sancağı var evet. işte Viyana kuşatması tabloları var. ...son derece çağdaş eserler de var... ...işte Gülsün Kara Mustafa'ydı... ...Ferat Özgür'dü... Evet. E, ...gibi... ...o yüzden çok geniş yelpazede... ...şimdiki şeyimiz biz öyle bir seçki... ...sergi, sarmal sergisi... ...sarmal sergisi... ...onu da şöyle düşündük... Ee, ...biz binamıza geri geliyoruz... ...bizim için gerçekten çok büyük bir heyecan... ...ve iştahtı bu... ...ne sergisi yapalım... ...yani bizim... Var olma amacımız ve elimizdeki varlıkları kendimiz görelim ve gösterelim. Çünkü yapı kredi kültür sanat yayıncılık diye bir kurum olmasının nedenlerinden bir tanesi de bu kadar geniş bir koleksiyon olması. Ve hep o koleksiyon etrafında başlamış sonra giderek <gülüyor> açılmış. <gülüyor> ve hep bunu yayıncılıkla iç içe yapmak istedik. Bu sergide biraz onu... Şey yapıyor. Hem özümüze dönüş gibi. Evet öz, özümüze dönüş ne, e, bunları göstermek. Bir kısmı hep önceden gösterilmiş eserler yok mu? Var. E, ama böyle bir seçki yani bu bir yorum içindeki. Bu yorum yeni bir yorum. Artı ilk defa gösterilen eserler de var. İlk defa sergilenebilen. Hı hı. Şimdiye kadar bir şeyi ortamı uygun olup da gösterilememiş mesela. Pek çok şey. Belki burada e, Akdeniz heykelinden de bahsetmek ...iyi olabilir orada olması. Hı -hı. Hem e, binanın bir kısmını kente armağan ettik Hı -hı. dediniz. Böyle bir kamusallık vurgusu Hı -hı. da var burada. Bir taraftan görünebiliyor hakikaten. Hı -hı. Hem de Akdeniz heykeli de gözükecek orada uzun Hı -hı. bir süre. Hı -hı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz tekrar? Hakikaten insanların yeniden görebilmesi ki... ...dört kez yer değiştirdi Akdeniz heykeli az değil. Ee, Kolu kanadı kırıldı. <gülüyor> evet, evet bir kazaya uğradı falan. Orada evet. olması nasıl sizin için mesela? Biz bu fikri çok beğenerek uyguladık ve işin güzel tarafı görenler bizden daha çok beğendiler. Onun için mutluyuz bununla. Hakikaten herkesin görebileceği... Bir şekilde üstelik de işte 7 gün açık olan bir evet. mekanın içinde iç mekan ama çok dışarıya açık başka bir güzelliği de belki göz ardı edilmesi daha kolay orada çok güzel görünüyor meydanda da Şadi Çalığın bir heykeli var o heykeli de Cumhuriyet'in 50. kuruluş yıl dönümü için hı hı. yapı kredi Şadi Çalığa sipariş etmiş hı hı. ve Şadi Çalık İlhan Koman arkadaşlar hatta e ...Sadi Öziş bir üçüncü arkadaşları, onun da bir eseri içeride. Bu üçü e, bakmışlar ki heykelcilikten para kazanılmıyor. Bir mobilya atölyesi <gülüyor> kurmuşlar. Böylece üç arkadaş orada bir yan yana duruyorlar. E, Akdeniz heykelinin hemen arkasında o mobilya atölyesinden <gülüyor> e, gelen üç parça var. E, hemen önünde işte elinci. Cumhuriyet'in 50. yılı heykeli duruyor. Böylece o eski dostlar da bir aradalar gibi. Evet. Birçok iletişim kanalı evet, bir Evet birçok iletişim kanalı. Yani şeffaflık orada da var. Hepsi o şeffaflıktan nasibini alıyor. Sergiyle ilgili bir not daha düşmek istiyorum. Hı -hı. Yani koleksiyondan bir seçki. Dedik Sarma sergisi Hı -hı. için. Bunda beraber serginin izleyicisiyle iletişimini kolaylaştıracak videolar da var. Evet. Serginin içinde onu da belirtmek ee, i̇yi olur galiba. Evet, iyi olur. Onu da e, bizim yayıncılığımızla bir ilişkilendirmek istedik. Çünkü yapı Kredi Kültür sanat yayıncılık adı üstünde. Evet. Biz sergiyi kurgularken e, her şeye bakıp işte 12 tane tema, 12 başlık belirledik hı hı. ve ilerleyen aşamada veya yani başlangıcın ilerleyen aşamasında hı hı. E, her bölüm için bir şair ya da Yazarra gidip e, o bölüm için seçilen eserleri ve arkasındaki hikayemizi mantığı anlatıp hı hı. E, o tema üzerinden kendilerince bugünün meselelerini konuşmalarını tartışmalarını yazmalarını istedik. Hı hı. Hepsi yazdı. E, böylece 12 yazar veya şairin de işi e, her bölüme eşlik ediyor. E, sonra onları da. Yazı olarak koymak istemedik sergiyi. Okuması daha zor ee, olabilir. Ee, birer ekran koyduk. Herkes kendi yazdığını orada okudu. Çok evet. güzel oldu onlar da. Gerçekten o da çağdaş bir iş gibi oldu. Çünkü hı hı. hepsi işte bugün aramızda yaşayan genç, orta yaşlı yazarlar ve o meseleleri kendilerince o başlık altında gördükleri meseleleri anlattılar. Evet. Burada arada kütüphanenin e, <gülüyor> varlığını da işaret etmek gerekir. E, onu da söyleyelim ama evet. benim bir soru var hakkımda Tülay Hanım. Buyurun. E, böyle çok hani nasıl diyeyim? şeytanın avukatlığı gibi bir soru belki de. Dört senedir e, yapı kredi, e, kötü sanat yayıncılığın bizim bildiğimiz yani hafızamızda yer etmişleri yoktu. Hı -hı. E, nasıl bir ihtiyaçtan hasıl olduğu bir restorasyon, evet bir e, alan genişletme ihtiyacı, Hı -hı. yeni fonksiyonlar belki atamak. Bunları, bu soruyu ama bu basitlikle sormak isterim. Neden bir e, yeniden? Ben de aynı oldum? basitlikle söyleyebileceğimi zannediyorum. E, biz orada o ...lokasyonda, 1964'ten beri sergiler yapılıyor. Evet. Ee, e malum binalar da eskiyor, üstelik ihtiyaçlar da değişiyor. Yani o zamandan bu zamana o binada çok az e, ufak tefek diyebileceğim iyileştirmeler yapılmış. Hı -hı. Halbuki e, hem sergileme teknikleri çok değişiyor. Evet. Ee, Farklı şeyler yapılabilir. Hacim mekan olarak güzel ama artık bir şey yapamıyorsunuz. Eskimiş bir ev gibi. Yani nasıl su tesisatı, elektrik tesisatı eskir ve siz istediğiniz müzik setini belki oraya koyamazsınız. Hı hı. İşte Wi-Fi kurmak isteseniz bir şey size engel olur filan. Bu da öyle. Biz de artık o binayı e, daha çağdaş sergileme ve kullanım alanları yaratacak. Kütüphane ve kitabevi de buna dahil. Evet yapmak istedik. Bence bu da e, yapı kredinin gerçekten kültüre ve sanata e, bağlılığının bir göstergesi. <gülüyor> hani bir hiç çok güzel bir şekilde bina yenilendi. Bu tamamen yıkma, yıkıp yerine yapma da değil. <gülüyor> o da e, bence bizim duruşumuza uydu, hoş oldu. Evet. İki cephe hiç değişmedi. Tamamen eski <gülüyor> hali. Ön cephe sadece sanki o duvar kalkıp onun yerine bir cam gelmiş oldu. İki değişme yani cephe dediğim Ara sokağa ve İstilal Caddesi'ne bakan cepheler hı hı. böyle ritmik pencereli evet. önünü de o şekilde kapatsanız sanki kapalı kocaman bir kütle gibiydi eskiden bir evet. okuyucumuz bunu söylediği için okurumuz böyle söylediği için diyorum. Kapalı bir kütle gibiydi. Şimdi onu açar açmaz hem eskiyi korumuş olduk hem de e, yepyeni, bugünün anlayışına e, bir açıdan daha uygun, hatta onu genişleten, bakışları genişleten bir şey oldu. Evet. Tamamen bu nedenle şimdi daha e, güzel imkanlarımız var yapabilecek. Evet, ellerinize sağlık. Hakikaten. Çok teşekkür ederiz. Ve inşaatların hiç bitmediği bir şehirde gerçekten sonunda bir inşaatın bitmesi ve sonunda güzel bir şeyin çıkması... Evet. ...insana başka imaları da hatırlatıyor. Hı -hı. Umut hatırlatıyor yani onu da. Evet. Biz dergi olarak belirtmek istiyoruz. Resmen inşaatın bitmesinden <gülüyor> umut anlıyoruz. Çok garip de bir çağ olarak. Evet. Not edelim değil mi? Kütüphane ile ilgili bilgi paylaşmak evet. da iyi olabilir galiba. İsterim... İstanbul'umuzda çok eskiden kitap. beri kütüphanemiz var. Orası evet. bir araştırma kütüphanesi, bir e, uzmanlık kütüphanesi. Daha çok İstanbul sanat türü kitaplar var ve tabii ki Yapı Kredi Yayınları'nın kitapları var. Bir de demin bahsettiğim gibi e, eski kitap severlerin, yazarların bazılarının alınmış bize katılmış e, kütüphaneler var böylece yaklaşık 80 bin kitabımız var diyoruz ki bunun dört bin, bini nadir eser ve el yazması orada onları e, güzel e, hep çok güzel sakladık bu sefer sak, hem güzel saklayıp hem güzel sergileyebileceğimiz bir yer oldu evet. e, küçük bir alan yani küçük dediğim yine 200 metrekare kadar var bir alan onda. E, her zaman kitapla ilgili sergiler yapmak istedik yani orası hem oturup bir şey inceleyebileceğiniz bir mekan evet. hem de bizim sergilediğimiz şeyleri görebilirsiniz. Bunlar nadir eser el yazması olabileceği gibi sanatçı defterleri olabilir, bir yazarın çalışma dokümanları, müsüvetteleri olabilir, bir yazarın, bir ressamın desenleri olabilir. Orada da hep böyle kitap. E, ...ilişkili sergiler yapacağız. Güzel vitrinlerimiz var. Çok evet. e, hoş tasarlanmış, aydınlık. E, orada da öyle yapacağız. Çünkü yayıncılık ve kitap... ...bizim... E, ...ana işlerimiz, iki işimizden bir tanesi. Evet. Yani böyle, kütüphanemiz o şekilde. Kütüphaneden yararlanmak isteyenler için... ...bir üyelik şeyi e, uygulamak istiyoruz. Hı hı. E, ve... E, işte internetten bakılabilir ne istendiği hı hı. onları iki gün sonra getirip şeye sunacağız kullanıma, kullanıma. yani hı. siz evet. istediğiniz kitabı söyleyeceksiniz. söyleyeceksiniz biz yani. şunu istiyoruz hı hı. şuna ihtiyacım var işte diyelim ki cuma günü sabahtan evet. buyurun geleceğiz diyebileceğiz evet evet yeni bir kütüphane de kazanmış oldu böylece İstiklal Caddesi de evet yemeğden, yani şey yeni de, yeniden yeni şey oldu evet. evet tekrar kullanımı açılmış oldu bu haliyle ee, buluşmalar da olacak mı benim biraz onu da merak ediyorum evet buluşmalar da olacak ilk buluşmamızı Pazartesi akşamı yaptık bugün ikinci buluşmamız var <gülüyor> biz eskiden de hep buluşmalar yapardık evet. ee, Onları devam edeceğiz doğal olarak başka yeni şeyler de yapacağız dediğim gibi. Orada şimdi imkanlar daha iyi. Evet. Eskiden bir diye gösterisi bile zor olurdu. Yapardık yine ama Hı -hı. şimdi hani her şey biraz daha düzgün ve geniş alanda. 850 metre kareden 1500 metre kareye çıkmış kullanım alanı. Ciddi sergileme alanı ki başta bir. dediğim gibi o çok daha fazla olabilir. Hmm. Bu şimdi tanımlı alanlar yani evet. galeri diye şöyle bu kapıdan girince şurası galeri. Hmm. Şurası şey. Halbuki onun çok dışında da işler yapılabilecek. Esnetilebilecek evet. yani her şey. Evet kullandıkça biz de göreceğiz İstanbullular evet. olarak. Evet. Ee, bakalım ne işlere yarayacak ne kapılar açacak zihinlerimizde. Ee, Yapı kültür Sanat yayıncılık Genel Müdürü Tülay Gün gelmizlerle beraberdi bu akşamın yayınında. Epikare'de'nin binasının yeniden İstiklal Caddesi'ne dönmesi ve bizim de böyle bir kültür mekânına yeniden kavuşmamızın da bir tür kutlaması gibi olmuş olsun bu yayın. Çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok teşekkür ediyorum. Yayına Her zaman bekliyoruz. Geleceğiz, uğrayacağız bizde sık, sık biz evet. olacağız ne olup olacağız. Evet, evet gelin de. lütfen. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Evet Açık Radyo'dasınız ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. ikinci yarım saatimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Şimdi ufak bir araya gidecek dergi ardından oyun arasında Emre Gümüş ya burada. Yeni tiyatro sezonunda izleyici karşısında olacak oyunlardan müzik örneklerini canlı yayında sunacak. Emre Radyo'nuz açık karşısında diyelim. Zira saat 7.30 sonrasında da çıplak ayaklı dansta Mihran Tomasyan ve Duygu Güngör'ün konukları Bomontiya'da da faaliyete başlayan dünyada bir köşe a corner in the world ekibi olacak. Açıklar durorsunuz. Açıklayığı devam edecek.